...Abdülvahit Mutkan anlatıyor. Zübeyir ağabey yamalı bir elbise... ...üstadımızın yanına gitmiş. Bu sofuluk, bu kıyafet... ...üstadımızın hoşuna gidecek diye. Üstad bu kıyafeti görünce... ...ben sana elbise alacağım. Demesinler ki... ...Said'in hizmetkarları perişan. Zübeyir ağabey... ...o pantolonu daha giymemiş...